14. İkinci cilt 53. mektup. Bu mektup bir şeyhe, Şeyh Abdül Samet Sultanpuri'ye yazılmıştır. Kibr ve ucubun hastalık olduğu bildirilmektedir. Allahü Teala'ya hamd olsun ve onun seçtiği kullarına selam olsun. Soruyorsunuz ki riyazet yapınca, ibadet yapınca Nefsim kabarıyor. Benim gibi salih iyi kimse yoktur sanıyor. İslamiyete ters düşen bir şey yapınca da kendimi muhtaç, aciz sanıyorum. Bunun ilacı nedir diyorsunuz? Allahu Teala'nın lütfüne, ihsanına kavuşmuş olan kardeşim. İkinci olarak bildirdiğiniz ihtiyaç ve aciz olmak Pişmanlıktan ileri gelir ki, çok büyük nimettir. Allah korusun, eğer günah işledikten sonra, pişman olunmazsa, ve hele günah işlemek tatlı gelirse, günaha ısrar etmek, dadanmak olur. Pişmanlık, tövbenin bir parçasıdır. Küçük günaha ısrar etmek ise, büyük günah olur. Büyük günaha ısrar etmek, insanı, küfre götürür. Sizin bu ikinci haliniz büyük nimettir. Buna şükrediniz ki pişmanlığınız çoğalsın ve İslamiyete uymayan işlerden sizi korusun. İbrahim suresi 7. ayetinde mealen şükrederseniz nimetimi arttırırım buyuruldu. Nefsinizin birinci hali uçp yani ibadet yaptığı için kendini beğenmek. Egoizmdir. Uç korkunç bir zehirdir. Öldürücü bir hastalık olup, ibadetleri ve iyilikleri yok eder. Ateşin odunu yakması gibidir. Bunun ilacı, iyi işlerini kusurlu görmeli, bunlardaki gizli çirkinlikleri düşünmeli, böylece kendinin ve ibadetlerinin kusurlu, bozuk olduğunu anlamalıdır. Hatta onları beğenilmeyecek, kovulacak bir halde bulmalıdır. Bir hadisi şerifte Kur'an-ı Kerim okuyan çok kimse vardır ki Kur'an-ı Kerim bunlara lanet eder buyuruldu. Başka bir hadisi şerifte oruç tutan çok kimse vardır ki onların orucu yalnız açlık ve susuzluk çekmek olur buyuruldu. İnsan ibadetinin İliliğin çirkin tarafı olmadığını sanmamalıdır. Biraz incelenirse Allahü Teala'nın yardımıyla hepsini çirkin bulur. Güzelliğin kokusunu bile duymaz. Böyle kimse de uç hasıl olabilir mi? Nefs kendini beğenebilir mi? Bir kimse amellerini, ibadetlerini kusurlu görünce bunların kıymeti artar. Kabul edilmeye layık olurlar. İyiliklerinizi böyle görmeye ve uçb, egoizm hasıl olmamasına çalışınız. Yoksa sonu çok kötü olur. Bu felaketten yalnız, allah Teala'nın diledikleri kurtulabilir. İbadetlerini, iyiliklerini, kusurlu, bozuk görmeye kavuşan bir kimse, öyle bir hale gelir ki, sağ omuzundaki iyilikleri yazan meleğin, Hiçbir şey yazmadığını sanır, çünkü yazacağı bir iyilik yaptığını görememektedir. Sol omuzundaki kötülükleri yazan meleğin durmadan yazdığını sanır, çünkü yaptıklarının hepsinin çirkin ve kötü olduklarını görmektedir. Bu hale kavuşan Arife, herkesin anlayamayacağı ve anlatamayacağı iyilikler ihsan olur. Doğru yolda olanlara selam olsun. İslamiyeti anlamamış olan bazı kimseler Müslümanlara egoist yani hodbin kendini düşünen diyor. Namaz kılanlara kendini cehennemden kurtarmak için namaz kılacağına kalk insanlara hizmet et diyor. İslam dininin egoist dini olmadığını, egoist olmayanların kıymetli olduğunu yukarıda çok güzel bildirdik. Namaz kılmaya gelince Müslümanlar cahillerin zannettiği gibi cehennemden kurtulmak, rahata kavuşmak için ibadet etmez. Allahü Teâlâ'nın emri olduğu için vazife olduğu için ibadet yapar. Vazife Amir tarafından emredilen şeyi yapmak men edileni yapmamaktır. Amirlerin emirleri birbirine benzemiyorsa, daha üstüne olan amirin emri yapılır. Askerlikte bile birinci vazife büyük amirin emrini yapmaktır. Kafirler gençleri aldatmak için vazife mukaddestir. Önce vazife sonra namaz diyor. Evet, vazife onların zannettiklerinden de daha çok mukaddestir. Fakat birinci vazife en büyük amirin emrini yapmaktır. En büyük amir Allahü Teala'dır. O halde birinci vazife namazdır. Hiçbir amir, hiçbir kumandan, hiçbir makam bu birinci vazifeyi değiştirmemelidir. İstirahat zamanlarında yatakhanede buna da imkan yoksa abdesthanede namazı yine kılmalıdır. Fakat en iyisi bu derece kara, katı kalpli din düşmanlarının yanında çalışmayıp uzaklaşmalıdır Bu Müslümana Cenabı Hak elbette başka yoldan daha çok risk verir İmam Gazali rahmetullahi aleyh Kimyâ-i Saadet kitabında buyuruyor ki Namaza mani olan güçlük çıkaran vazifede bereket olmaz Namaza elverişli olan vazifelerde bereket vardır 79. sayfede diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Müslüman demek Müslümanlara eliyle diliyle zarar vermeyen kimse demektir. Her Müslümanın böyle olması lazımdır. Bir hadisi şerifte imanı kamil olanınız ahlakı güzel olanınızdır buyuruldu. Görülüyor ki iman bile ahlak ile insanlara faydalı olmakla ölçülmektedir. İslam ahlakı kitabımızda Müslümanların güzel ahlakı uzun yazılıdır. Namaz kılarken bütün müminlere selam verilmekte, dua edilmektedir. Namaz kılmayan ise müminlerin bu hakkını çiğnemektedir. O halde namaz kılmak hodgamlık değil hayır hahlıktır. Namaz kılmamak ise zulmdür. Bu Adem dedikleri el ayakla baş değil. Adem ruha denilir. Surat ile kaş değil. Beden et ve deridir. Ruh bunun serveridir. Hakk'ın kudret sırrıdır. Ruhsuz kalıp hoş değil. Adem gerek Su gibi temizlenip arına, haramlardan kaçınır, nefsi de serkeş değil. Adem dedir emanet, ondadır ilm hikmet. Hakkın katında Adem, dağneyi haşhaş değil. Adem olan iyi bil, çalışır hep ay ve yıl. Ruh gıdası ilmdir. Ekmek ve kumaş değil. Kendi özün anlayan, Ruh gözün aydınlayan, Hak sözün pek kavrayan, Er olur, ayyaş değil. Beden hayvanda da var, Hissi onda pek artar. Kurt gözü keskinse de, Nakş görür, nakkaş değil.